Katyosu Sura Efendimiz Hazreti Ebü Bakir Sayın Şerefin yeter Taheer yazar. Hanımı da Büyük bir imparatorluktan gelir Hazer Hazer Ebü imparatordan gelir bana kızı Böyle bir iki insandan doğmuş Büyük bir beliğe ve Babası, sultanın ulema, aslında Hz. Peygamber tarafından sultanın ulema diye vasıplandırıyor. Bu, Hz. Pir'in gördüğü burayı, bütün o civarın alimleri aynı gece görüyorlar. Sen, bütün alimlerin sultanısın. <gülüyor> Sultan. Babasının işi bir şey, Kübrevi Babası Necdet e Kübra adında hala var ortasında o tarih Kübrevi ve tam bir Sünni tarihte o terbiyi almış ve hayatının sonuna kadar da o üzerinde kalmıştır. Babasını görmüş babası atad tersine bu arada bu arada Ferhat'ın görmüş, hani şansı görmüş, terimetini Feri görmüş, hani o zaman Muntin Arabiyi görmüş, onun duasını almış, sonra nişah buradaki, ben yani, duasını almış Ferhat Ferhat atarı Ferhat atarı onun duasını almış, Muntin Arabiyin Babası Şam'dan Anadolu'ya doğru gidiyken heybetli atın üstte gidiyor. O da 20-21 yaşlarında çok terbiyeli, büyük bir kültür olmuş. Babasının peşinden gidiyor. arkasından Allah Allah. Yani bir dergâh, bir dereyi takip ediyor. Dere dediği zat da Allah'tan sultanı ile maalakabını almış bir insan. Hazreti Pir bu. Bütün ömrünce hiç korkmamış, ayrılmamış bir insan. Bildiğini söylemiş, hiçbir hükümden, hiçbir şey ona tesir edememiş böyle bir insan. Derler ki Hazreti Çems, onun hocası falan filan, yok da İkisi birbirine bulmuş. Hazreti Çems bütün ömrünce onu Hatipir de Mane onu beklemiş. İkisi bir aile gelince bir bütün olmuştur. De. Hazreti Şehz olmasaydı Hazreti Mevlana'yı tanımayacakmış. Bir ağrı vardı kalacaktı. Belki şimdi iki adı bir anlayacaktı. Belki divan Kebiri o zaman Meslim gibi bir yazılmayacaktı. Divan-ı Kebiri yazılacak. Bir adı, adı adı e, e, noktan biri olacaktı. Ama Hazreti Mevlana olmasaydı Hazreti Şehz'de tanımayacaktı. Şehz çok üst seviyede bir veli. Veli ama gizli kalmış bir veli. Hazreti da meydana çıktı. Dedi, Hazreti Şehzat'a tam bir çıktı. İkisi bir bir O onu tamladı, onu, onu tam atamadı. Birbirine bir şey de yok. O zaten o, o gitti. Arkasından yandı, yakıldı ama gitti sonra. Aslında hiç, zamanın şekli benim benim sakın her terinde bir şans sakalın, yani ikisi birbirinden hiç hiç, hiç ayırt olmaktan korkmadılar. Hacı Bir'in, e, biliyorsunuz eserleri, herkese bak, divan en büyük. Mezhebi bizim için yazılmış, divan <gülüyor> üstündeki insan havaslaşılmış. <gülüyor> <çıkarmış. gülüyor> ama Festivalde bisiklet ekipman çeşitleri seçiyor. Çok güzel. Mesela kos. İşte. Yine. Pimaev'de mektuba var. var. bir böyle selam. ne? Hepsi birer Hepsi ama güzel. Mesela 1000'lik. Az de bir, şey, bir müziği. Müziği yine sokmuş. Bakınız, <gülüyor> duymuşsundur. Musiki şerif denir. <gülüyor> Başka hiçbir güzel sanat da onun için şerif kullanılmaz. Musiki şerif. Fakir'de bir şiir var onun. Evet. Kısmet olsa heriflerinde. Acılar beslenen, seninşiler beslenen. Beslenen, <gülüyor> yanık. Her makamın öyle bir dili vardır. Hüseyin'i makam olur. Yanık bir makam. Rızzan makamı, yanık bir makamdır efendim, yani, last makamı, büyük bir çevir, okul makamıdır. Hiç asker, biraz da çok müddeti bir hanımın makamıdır. Bunun gibi makamlarımız da mahluk, kendini tepeye de gören bir makamdır. Eviş, ha hacı da böyle her ve bu makamlar hep mevri ve alimler birlikte gibi Bazıları şuna Müslüman'dan saymazlar, saymazlar. İşmiyim, işmiyim. O barışmaları e yapmazlar. Şimdi Adipüre hakkında ne söylesek Boş. Hiç, her şey onu anlatmaya il kafi gelmesi Onu yaşamak lazım, onu anlamak lazım, onu bilmek lazım. Bunu bugüne kadar kimse bilememiş. Onu kimse derinliğine anlayamamış. Ama 800 yıldan beri de halen Allah'ım hala konuşan, hala hakkında hakkında eser veren, hala eserleri araştırılan, hala eserlerle eserler türlü türlü şerhler yazılan bir insan. bir bu. Şimdi bundan ee, görmüştüm bir yere. E, Bizim hoca da anlatmış bundan sonra. Fakir oradaydı da arkada arkadaşlarla kalmıştım bir çabaruz gününde sabahin tünveyi hocam bunu nasılordan edip diyor ki o gece sabah baktık e, neyle herkes kaldırdı baktım efendim kapısı açık aradık diyoruz nasıl olur diye dedimci yapıyor ya da kocun mu yapıyor karaba mahkeme uyur mu demesin mahkeme yetkilerden etmiyor uyumak derhal bir yer gel demiş nasıl birimiz yatın ki demiş bu kişi buradaydı demiş nasıl bir şu şu şu şu koltuğu otur dede şu, şu koltuğda otur demiş sen hocaya saygılı insan o o niyanda oturmamış şu şu koltuğda otur işte demiş sabahken buradaydı biraz evet gitti şu şiiri yazdım almış o şiiri, benim gördüğüm o türbe'yi gitmiştim. Sabahleyin bir de şey. türbe kalabalık Biri bir şiir okuyorlar. Ön kapıdan girdim içeri ama hınca üstü olur bu kar. Kar kapak türbenin bahçesi karla temin püreklenmiş. Soğuk bir mersin bir ses okuyor. Ve şu şiir okuyor. Bunu Şefik Hoca çok daha sonra da ver. Yine bir şişeber şiş, şiş, usulü okudu. Ey ziyneti bağı e, e, ebediyet sana geldik. E Kâbi mahsutu hakikat sana geldik. Biz zerreleriz. Sen ise ilahi. Ey var Sultan cüb sana geldik zerrat eder nuru, nur-u kemal Ey cezbe-i hak müklü, muhabbet sana geldik. Layık değiliz gerçi bu firdevs-i cemale. Ey biz boynu büküp, ey az ile hazret sana geldik. Türbendeki gölgen bize bir saye-i bir. Ey sayesiyle i lahut-i saadet sana geldik. Türbendeki her taş bize sina gibi parlar. Ey şems-i tecelli sana geldik. Ey neşemiz, imanımız, ümidimiz, ey bir biçare ederiz. Ey ve sana geldik. Aşkın bize genci ertafını açtığı, biz damlalarız, bahar inayet sana geldik. Bir tat kumlu evli ve mahrumu cemalin, et merhamet ey alem rahmet sana geldik. Bunu okuyordu Hazreti. <gülüyor> Şevil Hoca bunu ondan bir yapardığından on beş sene sonra gene bir türbede böyle bir okudu, zaten kuku köşüktü, güzel okudu, Türkçe iyi birikti. okudu. Onun saygısına da hürmeten şimdi bana vakit geldi mi? <gülüyor> <Beşmişti>. <gülüyor> ve ozi bu şeriatı Rahim. Rahim. Kullu Allah tehadı, Allahü Subhanemü ki bilenler. Bismillahü Rabbilâhüm, kullu ki ki ve müşerine galsin ise vakakur ve müşerine yapı asadet bir lukat ve Bismillahirrahmanirrahim kul eûzü bi rabbin naz ilahin naz ilahil naz müşerine vesfasil han naz elle zîve sifris tutul naz minelkin yetimel naz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin Elrahmanirrahim Malikiye mıkdin eyyake nâbudi ve eyyake nesra'in İhtine s-terhatu müstakî, s-terhatu rezil innem te-arekim, gari mağdibi aleyhim rehmine Elif, la, min, zâdikel kitabî lâ-gâfî ellezîne yûme bir gaybî yûme s-terhat-e-fîmâ r-zâfîmâ r-zâfîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r-fîmâ r zâfîmâ r zâfîmâ r fîmâ r fîmâ r fîmâ r fîmâ r fîmâ Elahi ke alaheden muraki ve Elahi ümmetin şadek olması. Subhan Rabbike rabbil izzati ammase fun ve selamun alel murselin ve alim ve elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim. Ya ilahi Ya Rabbi okuduğumuz Sura-i Celin'e ve ayet-i kerimeleri evvela e, evvel e Fahrikan Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve efendimizin ashabın ehliyetini şöyle eleştik her veren, Ya Rıcavı Güzelim en Muacini evet, Ensane Tabirin'e, Ebed Tabirin'e Bundan 800 küsur evvel sevgilisine kavuşan sana kavuşan Pirimiz Efendimiz Hazreti Mevlana Ceyretörü Mükatlesin Hazreti Efendimiz onun çok sevgili dostları Hazreti Şemsin ve değerlerinin ve o ayetten gelenlerin Cemil Çelebiye Hazreti'nin şurada bunların geçmişlerinin ruhlarına hakikateniz ruhlarına hediye edelim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 ayette en sayıdan istini düşüreti. Ya onu onu, onu düşür. Demler sehpalar hayrla. Vakti şerif hayrla. Hayrla'yı fethelâ. Şehri'e depolâ. Niyazlarımız dergâ-i izlentine mahkûlâ. Allah'a azim şan'ın ismi zâtıyla kalbiyonuz bir mün olâ. Kulübe aşkan, pişerde olâ. Münkün, münafık, ustâh Bugün şebi arus. Bugün Canım canana canım canana canana Sevgilin sevgili gün. bugün bizim düğün gecemiz. Bugün bizim mutluluk gecemiz. Allah Can ve canan iki sevgili iki sevgili yıllar boyu hep hep onu aradı. Hep onu aradı. Bu ana hasretle bekledi Can ve can. ikisi birbirine kavuştu. Şebaros kutlu olsun. Allah'ın rahmeti, Peygamber Efendimiz'in şefaati onların, onun üstüne olsun. Deme Hazreti Mevla'na Sırı Sultan canım Müşremsi Tebihisi, Beryat-i Ruhlu Muhammed Kerem-i İmam Hazreti Ali ve Şefat-i Nöbül İmmi Muhammed'in rahmetinin âlemin, Hu diyelim. Hü -hü. Allah kafesini, Allah şefatini de Hırat. O, hep geldiği yere Ben, dedi, bu dönem mahpustum. Yedimini görürken, dediğim, bir, bir anne bu hapiseden kurtulmak istiyorum emrim boyunca hasret onu çekti. Şey Nihayet sevgiyle kalkıştım. O zaman sevgi, sevgilim diyen insan bu kadardı ona çok yakın. Arkasında büyük bir sevgi alakası, büyük bir bıraktı gitti. <gülüyor> Hala onun yokluğunu çekeriz ama hep onun beradır. Onun beri olduğu için de buradayız. Allah onun işçi çefaati <gülüyor> Hissedilen yerdedir, yoksa bir karbim için mi de Beni ararsanız, karbimde değil, Arif'lerin gönlüler Bakın Arif diyor, her, her gönlüde de değil. Arif olmuş diye okumuş, yazmış olmak lazım değil. Vallahi Bu ya Bu da bugün bizim gibi, buradaki şişçe var şu maske, maskele aşık oldu o biri aşık biri maske de hangisi aşık muhannimsi maske kilit ediyor ikizler bir kabusda işte bu zor iş diyor inceci demeleri işte var o zaman diyor inceci işte senim bir ne Hepinize kutlu olsun. Evet. Şu anda Konya'da kutlanıyor. Her yerde kutlanıyor. İrgat köyde ziyaret evet onun bulunduğu yeri Güzel, güzel bir şey. İçimde hissettim. Böyle saçma sapan kitabı yazmıyor şimdi. Ondan 5-6 sene böyle küçük bir hava bir var ya. Çocuklar oradan bir kitap alıp bilinmeyen neyvel aldı. Öyle saçma sapan şeyler ki uzaylı ile temaslanmış. Uzaylı konuşulmuş. Bilemiyor musunuz uzaylı bağımlı yok <gülüyor> mu? <gülüyor> bir teslim şey edeyim. Bir, bir kadın var efendim, ben ona irtibatlayın diyordum. Bülent Hanım. Karnasyonu yiyen Evet. Akıl hastası. Hı -hı. Akıl hastasıyız zaten. Hı -hı. Bayağı da peşinelden vardı ama yani. Çok gelen bir derecedi de bu. Şey birisi de birisi daha vardı Bir de para zaten onu diyor ki kan belli Yani o yaşlılar yine yerine çıkar? Ne yapıyor böyle kapaşı? Nasıl çıkar bir hangi nedenle? Yapmış be oyun yapıyor. Ben evime geliyor diyor. Demli benim benim, benim, benim evime geliyor. Böyle açacak bir kadın. Beni aslında buldu çünkü kapaslı Broşürler bastırmış kadını. Kitabı çıktı ne broşürler? Kitapta vardı. İstiklal Caddesi'nde gidiyor böyle masa masa, oturuyorlar. Onun adamları işte şey de bağlanıyor. Böyle böyle bütün evlanmalarla ilişkili. Ayda saputmuş, onu peşinden gidenler. <gülüyor> evet, evet, almış rengini. İki şiş, bir tane biliyoruz. Ondan adam dostu öyle arkadaşım. Gittiniz tamam, misin? O, o ciddi. Şey, <gülüyor> siz, <gülüyor> psikiyatrist. Yani ne olduğu bir kelam. Bir arkadaşım diyor. Yani ne olduğunu biliyoruz. O bayağı akıl hastası falan. Evet, evet, evet öyleymiş. Ne ruh ve madde der neyidir? <gülüyor> takım şeylerini alıyor. Bu eski tevhiyeler vardı. Bu <gülüyor> Selman'ın. İşte oradan bölümleri kendine vahiy gelmiş. Ha, ona gelmiş. Bu Selman büyük ademdi. Doktordu ki eski büyük ademdi. Onun yazıları anlayamamışım. Yani işin tuhafı da profesörler falan vardı. Gidip ola bağlanacağına, acayip bir <gülüyor> oldu yani. Şey var ya, <gülüyor> sen. <ben> Çatak <gülüyor> bakıyorsun. Tabii, tabii. <gülüyor> Ruh, ben de Ruh Selman'ın müritlerini papir tanıdım. de da yakında kurdum arkadaşlarım ondan Fakat böyle bir saçma. Yani sonra bana da bir... Nedir? Hazreti insanın ruhuyla tanıştık tabii zaten. Nedir? B bedir miydi?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 ben de abone olmuştum senin o belgine. Ne? Abone olmuştum dergiye, Sevgi Dünyası diye. Sevgi Dünyası <gülüyor> sonraki var mı? Aslında uygulamadan saygı onlarda. Sonra onlar Sevgi Dünyası'ya döndüler. Ruhumat'a devam etsin. Devam etsin. Ben de bir ruhumat'a devam <gülüyor> o fıtık atpastı. Halbuki inanıyordum bir devrede yani gibiyim <gülüyor> bedelsiz varlıklar bir şeyler. Yani hiç gelmiş. Var bunu bunu, bunu bunu bunu bunu kavretmek lazım bedelsiz varlıklar var. Onun ikiyle işte falan var. Bu bedelsiz varlıklar var deyip. <gülüyor> Ve benim ben insan ruhu <gülüyor> da şey, tek i̇şte bir dünyaya inanır. Biz de her şeye Geçmiş bir insan ruhunuz ziyaret için <gülüyor> yer yerine de inanarak. Bir de varit değil ama ya, Başka, başka tüslüman yok bu kadar bir şey Çok tapa karıştıran şeyler evet. Onlar evet. fakir çok ilgilendir Zavallıydı ama ha. Hiç de inanmadım yani Hep onu nedir? Evet. Ee, bu nedir Bu şeyi nedir Tabata bir de macerası Bunu Anlamaya çalışan biri olarak Orayla da ilgilendim ama e, Biraz Yohannacı yani Vakfı Yahya'ya giden bir Hristiyan ilaç var. Biraz reenkarnasyon inancı var. İslam düşüncesiyle hiç örtüşü yok yani. Biraz değil tamamen varmış ama 23 yani, yani, İslam inancı <gülüyor> Kur'an'ı da tevil etmeye çalışıyorlar o şekilde. İşte o da bu söylüyor falan. Diye. Ama yani yok ölmüş. Kur'an'ın bir şey yoktur. <gülüyor> bunlar seans düzenliyormuş hocam. Ruh çağırıyor. Ha, ruh celsi ediyorlar bu şansı. Bilmemiz hiç aşağıda olmuyoruz mu? Bir şey olsun. Düşündüğünüz zaman o tahkik ediyor. E, zihninizde çok böyle çok son işten canlandığınız evet, evet. zaman Cidden. o tahkik ediyor sana. O dönüş. Öyle bir durum var. Hı? Öyle bir durum var derim. Onda, ki, anda yanında bunu derlerdimizde, Türkçe'nizde, işte. <gülüyor> anda yanında bunu çok düşünüyorsa zaman Biliyor. Hatta <gülüyor> biz Amerika'ya biz şey almış yani, o o o o o var ya, <gülüyor> o neyden, o o o o o o o o o o o o o o ona tam Şimdi direkt de çağcası başına nereden çekecektin? Yani tamam. Gidiyor insanı. Oluyor dedi. Kurmet zaman. derler zaten dede. Tabi tabi. Hayır da geliyor, şer de geliyor. Yani çağırmak yani, tövbe, yani, Düşünce, kula, düşünce dedi. <gülüyor> Dedem ben bir soru bu, soralım diyeyim. Ki, <gülüyor> <gülüyor> Pir Hazretleri zamanında ne üfleniyormuş? Tabii. Değil mi? Tabii. Pir Hazretleri'nin de bu enstrümanla, bu musikiyle bir şey var mıymış? Elimize gelen bir... bir Arar var. mısın? <gülüyor> Etrafı onları böyle. Kutbuna'ya Hamza dedi derler. Kutbuna'ya Hamza dedi. Baş, baş, baş. Baş, hamza baş. O, o, o, o, var kendi mi çalıyormuş kendi diye soruyorsun kendi rebab rebabı rebab kendi... mı çalıyormuş makamların ana var. şairleri var makamların ana taşı var bu Osmanlı'nın son zamanlarında bir paşanın konağında ziyafet veriliyor bizimse çay dediği de davet ediyorlar meşhur sekreba minen de balsa sekay dedi davet ediyorlar bazı orada e, bir seyce sekay dedi ki dede bir ayin besteler ediyor, böyle bir işim diyor. O zaman senin ayin bestelerin ya, şey olur e, o zaman bir ayin besteler ediyor. Şöyle e, Ama şu şu, şu, şu makamdan olsun diyor. Ya onun senin ne, ne makamı karıştırıyorsun diyor. Hazreti piyasalarız, o ne diyoruz? O göre diyor. Çünkü, e, gelin bir mevlimin kunağı. Çünkü üstü katı sakin, aşağıya, babayla. Çünkü biz kate sâkimine açıyor mesele herhangi bir arya açıyor, visyon açıyor. Gel bu, gel bu pastı da sıfırdan geç. Sıfır, sıfır ne ge? Sıfır makamı aynı şeyi söylüyor. Orada ne söylüyor? Yani, hadipir kendisi cevap babçalar. Kadı, altındaki kişi şekerli kadıya. Ama diyor, şunlar diyor, virüs yapmadı, dırt diyor. Değil, çaldı, çılgı diyor, diyor, durdur diyor. Kadı, kadı diyor ki, ya aman şimdi aşkında başıma dert, dert yetme benim diyor. <gülüyor> Açarsak, başıma dert, dert, dert açarlar diyor. Bırak şöyle, reba çalıyor. <gülüyor> Ondan sonra tutuyor kadı, <gülüyor> reba bak, bir şiir yazıyor. Diyor ki, sen bu kabaret ki diyor bu kanı bile <gülüyor> babaları <gülüyor> derd <gülüyor> ettim başımda <bir. gülüyor> Hani o zaman var tabi ve musikiye dine sokan ilk insan, o zaman kadar dini yok ve Hazreti bir da dahi iyi zamanlarda şiir okunaktan, şiirin verdiği hava veyahut da bir sus sesi bir dediğin okuduğun birinin taktaki falan, onun zamanı yoktu. Baksa hani işi bilir muskidi reşeye kavvar deniyor akciçiler, hanen dener, var güneşçi, bütün hayvanı geçiyor. Ben yani hadi bir zamanlar ne zaman çıksa var, ne kutlayamaz dedim. Orada neyi var dedim dedem onun. Nerede? Nerede? Müzede neyler vardı? Orada sıralı. Tabi tabi, orada çalılmış neydi onlar? <gülüyor> Türk muski tarihin en büyüklerim, en büyükülerdir. Şarkı beslemişler, Türk beslememişler, Ahim beslememişler, sopi tarihte de bak yani tek o günler birileri beslemişler, büyükler, kar, büyüklerler beslemişler. Büyük çaklı musiki eserler, kârlar var, o müftekayı bir yeyimle götüren kârlar beslemişler. Musiki'yi hayatı her sefer sokmuşlar, o orduya sokmuşlar musiki, halkına da sokmuşlar, büyük reformlar yapmışlar. Evet. Yani Mevlevi'nin müzik musikiyle ilgilenmesi gerekiyor o zaman, değil mi beden yani? O şört, ise? şört, şört, şört. Bir mevlevinin evinde üflemesi bile bir neyin temsilen bulması lazım. Başka sazla çağırsan çağır tabii. Kemal, kalın, tambur ne çağırsan çağır. Fakir tambur çağır. Şimdi bıraktı unuttuk ama gel alacağım inşallah. Mesela Fahrettin dedi, neyse? Fahrettin dedi köpeğin parça parça derisi, de. ne işe yarar? Fare tende de şey mevlevihanı hangi mevlevihanen? Bahariye. ne çalanlar, çalanlar. Yani. Çalan. İşte. Selkan Tabi de neyi istiyor dedem? Neyden? Evet. Evet hoş geldin. ne ne bileyiz ney demişti ya kolay gidecek bir saat değil Serkan ne yanında mı Azrin ne ne oldu senin evde Azrin sakinle yoğunda evlerde yok, yok. Serkan da yanındaysa bugün ne getirdiniz isteklere cevap ver işte orada ne mi var hiç hayal yok ettersen değil